Şehadet hangi vakalarda birinci hedef olabilir? Yiğit inan. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam onun Resulüne olsun. Geçen yazımızda şehitliğin faziletinden bahsettikten sonra şehadetin mücahitler için birinci gaye olmaması gerektiğini söylemiştik. Çünkü böyle bir bilinç, cihat gibi dinin zirvesi olan bir amelle hemhal olan bir kişiyi dahi yanlış yönlere çekebilir. Mesela, sadece şehit olmayı, Allah yolunda savaşırken can vermeyi hedef haline getiren bir Müslüman, omuz omuza verdiği grubun itikat ve menhecini umursamaz. Çünkü onun için önemli olan Allah yolunda kanını akıtmaktır. Halbuki bu Müslümanın, savaşının Allah yolunda olabilmesi için, beraber hareket ettiği topluluğun Allah'ın rızasına uygun bir itikat ve menhece sahip olması gerekirdi. Böyle bir vakanın en kötü sonucu ise şudur. İtikadı ve menheci düzgün olmamasına rağmen konumuzda olduğu gibi hedeflerini yanlış belirleyen ve bu yüzden doğru yolda olmayan bir grupla hareket eden Müslüman, zaman geçtikçe inançlarından taviz verecektir. Bu, sünnetullahın bir gereğidir. Aynı havayı teneffüs ettikleri insanların hatalarını görmezden gelen, düzeltme zahmetinde bulunmayan kişiler, sonuç itibariyle kalplerinin onlara benzeme tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. İnsanlık tarihi ve doğal olarak da günümüz vakası bu durumun en açık şahididir. Şehadeti asıl amaç olarak görenler, yapacakları fiillerin İslam davasına maslahat veya mefsedet olarak dönüp dönmeyeceğinin hesabını da yapmazlar. Onlar şehadetle beraber bu dünyadan ayrılacaklardır. Geride bıraktıkları davanın karşılaşacağı zorluklarını yaşamayacaklardır. Şehadeti öncelayan bir bilinçle harekete geçmek ve bazı ameller ortaya koymak Müslümanların aşama aşama birçok zorluğa göğüs gererek bir yerlere getirdikleri İslam davasının kazanımlarını feşele uğratabilir. Bu ve benzeri ihtimallerin varlığı bizi şu sonuca götürüyor: Allah'ın rızasını kazanmak için. Dinin zirvesi olan cihada talip olan Müslüman, şehadet ile alakalı düşüncelerini sağlam bir temele oturtmalıdır. Şehadetin bir mücahit için temel amaç olmaması gerektiğini söylemekle beraber bazı özel vakalara vurgu yapmakta da fayda vardır. Cihat meydanlarında özellikle düşmanı korkutmak, onlara daha fazla zarar vermek, esir düşmemek ve benzeri sebepler nedeniyle kişi şehadeti tercih edebilir ve bunun için öne atılabilir. Bu tip vakalar için sahabelerin hayatından iki örnek verebiliriz. İlki, Reci vakasında düşmana esir düşmemek için çarpışan ve şehit olan Asım bin Sabit'in radıyallahu an kıssasıdır. Adal ve Kara kabilesine mensup 6 kişilik bir heyet Medine'ye geldiler. Müslüman olduklarını söyleyerek Peygamber Efendimizin huzuruna çıktılar. Ya Resulallah, kabilemiz arasında İslamiyet yayılmış durumda. Sahabelerinden birkaçını İslam'ın hükümlerini tebliğ etmek, Kur'an okuyup öğretmek üzere bizimle beraber gönder diye ricada bulundular. Bunun üzerine Allah Resulü Merset bin Ebi Merset başkanlığında 10 sahabeye gelenlerle birlikte gönderdi. İrşad heyeti, Irşat heyeti Hüzeylilere ait Reci adındaki su başına geldiklerinde bir hıyanetle karşı karşıya bulunduklarını anlattılar.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 Son duası ise şu oldu. Allah'ım, ben senin dinini korumaya çalıştım. Sen de cesedimi müşriklerden koru. Diğer sahabeler de çarpıştılar. Sonunda aralarında Asım bin Sabit'in de bulunduğu yedi sahabe, müşriklerin oklarıyla şehit oldular. Geri kalan üç sahabe ise, müşriklerden kendilerini öldürmeyeceklerine dair kesin söz alınca teslim oldular. Müşrikler,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 İkinci kıssa ise düşmana korku salmak için safların arasına dalan sahabenin kıssasıdır. Ebu İmran'dan radıyallahu an rivayet ediliyor. Biz İstanbul'u kastederek Medine'den yola çıktık. Cemaatin başında Abdurrahman bin Halit bin Elvelit vardı. Rum askerleri sırtlarını İstanbul şehrinin surlarına dayamışlardı. Bu sırada bizden bir adam tek başına düşmana saldırıp düşman safları arasına daldı. Bunun üzerine halk vazgeç, vazgeç, la ilahe illallah, kendi elleriyle kendini tehlikeye atıyor diye feryada başladı. Bunu gören Ebu Eyyub el Ensari dedi ki, bu ayet biz Ensar topluluğu hakkında indi. Allah Peygamberine yardım edince kendi kendimize haydi gelin mallarımızın başında duralım, onları düzene koyalım demiştik. Bunun üzerine yüce Allah, Allah yolunda sarfediniz de. Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayınız, mealindeki ayet-i kerimeyi indirdi. Kendi ellerimizle kendimizi tehlikeye atmak demek, mallarımızın başında onları düzene koymakla uğraşmamız ve cihadı terk etmemiz demektir. Duamızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdtır. Bu yazı Tevhid dergisinin 35. sayısında yayınlanmıştır.